Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dünya müminlerin zindanı, kâfirlerin de cenneti dünya. Bu hadistir et bu. Bu hadis-i Müslim'de, Tirmizi'de, İbn Mace'de var. Bu Aleyhisselam'dan diri. E "Dünya sizdünül mümini." Dünya müminlerin zindanı. Bir insan dünyada ne kadar refahta olsa bile yine onun zindanı. Neden? ileriye bakıldığı zamanlar ve cennetül kafiri dünya kafirlerinde cenneti. Kafirin cenneti. Neden? Bir kafir dünyada ne kadar hasta olsa, fakir olsa, dar da olsa ona yerine dünya cenneti. Neden? Gideceği ileriye bakarak. Bir af karnı çıksa, gene af çıksa yalnız bazı mahkumlar bunu dışta bırakılsa o zaman ne olur? Herkes tabii bütün mahkumlar tabii kapıya koşuşuyorlar, bir an önce orada kurtulmak isterler. Ama bazı mahkumlar da oradan çıkarılacak, mesela cezayı boşaltacak cezayı boşaltılacak. Eğer bir mahkum yaptığı ceza evinden daha kötüye gidecekse oradan çıkmak istemez. Ne yapar? Yalvarır. Ne olur ben bunu çıkarmayın der. Ama eğer bir mahkum oradan çıkıp da evine kavuşacaksa ne yapar? O da yalvarır ama ne olur işimi çabuk görün de çabuk çıkayım der. Şimdi tabi bu konu inşallah çok geniş kapsamlı bir konu. Ölen mümin nereye gidiyor? Ölen kafir nereye gidiyor? İkisi insan. ikisinde de aklı var. İkisi de bilinçli. Zaten bilinçli aklı olmasa, bilinci olmasa, o kimse Allah'a katılan sorumlu olmuyor. İslam'da Namazın farz olması, orucun farz olması, neye bağlı bunlar? Büyücüne ermek ve akıl olmak Akıl olmak. Ne yazık ki bazı insanlar aklını yerinde kullanamıyor dünyada. İnkarcılığa gidiyor, baş veriyor, İnkarcılığa gidiyor, e, dünyayı gerçek zannediyor aldığını dünyaya o da tabi ölüyor muhtemelen. O da ölüyor tabii. Peki nereye gidiyor bunlar şimdi? Önce başladım inşallah. Ölen cenaze biliyorsunuz en son ne oluyor bu cenaze? Yıkanıyor, kefene sarılıyor, yanına ambarajlanıyor bu cenaze. Tabuta konuyor ve eline çıkarılıyor. Her adalık alınıyor bu Hadışleri Buhar Müslim Nisa'yı da buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri İzâ hudû altı cenazetü bir kimsenin canazesi tabuta konduğu zaman yani kefeni giydi yıkanlandı, tabuta kondu, eline çıkarıldı. vah temelâ ricalü alâ e'anâkihim helalık alındı. Işte, konuş dua edildi. Ondan sonra bunu erkekle ne yapıyorlar? Omuzuna alıp tabutu evinden artık uzatma çıkın başlıyor gitmeye. Feinkâne salih eğer o cenaze ölen kimse salih bir kimse ise salih kimse iyi bir kimse ise kalet. Şunu diyor kaddimuni kaddimuni, ne olur ileri götürün, ileri götürün beni. Bir rivayette aciluni, aciluni, ama acil eden çabuk çabuk götürün beni diyor. Neden böyle diyor? Her insan ölmeden önce son anında gideceği yerini görüyor. Hiç kimse yerini görmeden ölmiyor muhteşem. Bölüm ahlede olsa ne olsa olsun, bu takı her bir insan önce yerini görüyor. Birimizse cehennemdeki yerini görüyor, kabrini görüyor, tabii diğerlerde yine kabrini görüyor. Burada o cenazeye, ölen kimseye en zor, ilk zor buradan başlıyor kimseye. Evinden ayrılmak. Tabi yatıyor üstünün tabutunda. E, ölüm nedir ölüm? Ölüm bedenin bir nevi felç olması. Beden felç olmuş. Organlar çalışmıyorlar. Allah'a bir sıra mesela felç gelir. Eli tutmaz, ayağı tutmaz. Hatta dili konuşamaz. Dili konuşamaz akıllıdır. Her şeyi görür, duyar. Bir şey söylemek ister, işine bir şerefadır. Anlatmak ister bunları. Ama konuşamazsın. Dile halkınmazsın. Beğendeki merkez, idare mi dilini. Ölüm nedir? Bedenin tamamının fec olması. Bedenin tamamı feş olması. Aynı insan, aynı ruh her şeyi görüyor. Her şeyi duyuyor, herkesi tanıyor da, fakat bedenin tamın feç olmuş gibi, yattığı yerden evinde hepsini görüyor buradan. Demek ki iyi kimsesin, ay iyi ne yapıyor? Artık bunun gözü evini görmüyor artık oteller. Neden gideceği yer elinden çok daha güzel olduğu için. Efendim işte gidecek yer, kabir ama yer altı çukur bu. Öyle değil mi? Öyle değil. Ve inkâne gare salihatin eğer cenaze Allah korusun salih bir kimse değilse, günahkarsa kalet. O da ne diyor? Ya veyleha eyne tedbû nebihâ Ya veyleha yazıklar olsun helak olun mahvoldun nereye götürüyorsunuz bu tabutumu? diyor. Yani götürmeyin, yalvarıyor. Anlatabeyi götürmemeye çare yok mu? Çünkü mesela bir erkek eşini, hanımını ne kadar severse sevsin, eşi gece öldüğü anda ondan ürker tek başa diyorlar. Ürker Hele Kadın mesela genç, yeni evliler çok birini sevmişler de yeni evlenmişler de ama aniden kolosü öldü gece evde duramaz telefon da sağa sağa koşun koşun öldü evet. hatta bir anne bir anne yavrusundan korkuyor yavrusundan korkuyor bir anne korusu yok evde o çocuğu aniden hastalandı, çocuğu ölüverdi hani çocuk, yani kaşı gözü var, bedene var, giysileri var, pati var, her şey var bu şekilde ama ruh yok, ruh yok ya. Ruh mu? Yani insan denen varlık, bizler, muhteremler aslında bedenin sev ruhu seviyor. Ruhu seviyor. Uyuşan, uyuyorsa ruhlardır. Ruhlardır. Şimdi ne diyor bu kimsede? Bu kimsede eğer kötü insansa tabi bunu da tabuta kondu bu da yıkandı omuzları aldılar bunu erkekler evden çıkıyor ya veyleha ah vah olsun veyle olsun eyne tezhebune biha ne götürürsünüz bunu yani götürmeyen beni yalvarıyor neden yerini gördüm muhtemelen. yerini gördü o kabir çukurunu gördü o Demek ki dünya müminlerin zindanı, zindanı neden? Daha yere gidiyor, oradan kutuluyor. Kafirlerinde cenneti daha kötü yere gidiyor. Şimdi gelin inşallah kabire bakalım biraz daha. Yani kabir hayatı berzah alemi deniyor buna. O da çok bu akşam bu konuya girmeyeceğim fazla çünkü çok geniş konu berzah alemi. Yani öyle insan ne yapıyor orada? O da hayat. O da hayat. Yani şunu söyleyeyim, anlaşılması için insan denen varlığın hayatı dünyada bile aşama aşama değişiyor. Bebek. Bir yaşta bebek. Hayatı var. Aracı bir şeyi anlama başlıyor, sesime başlıyor. Ama onun hayatı başka hayat. Çocuk olur. Oynama başlar. Çocuğun da hayatı başka hayat. Genç delikanlı olur. Onun hayatı başka. Hayatı başka böyle. Yani bir delikanlı çocuğun hayatından, yaşayın tarzından farklı hayat yaşar böyle. Ortayışı başka, yaşlı başka. Yani farklı ediyor hayat. Bir, bir kadar gitmeyelim bu şekilde. Şimdi nedir kabir? El kabrü imma min kuferin diran adı Şerhtimzi'de El kabrü kabir ya cehennem çukurlarından bir çukur evrulutun min rü'ul ya da cennet bahçelerinden bir bahçe yani kabir ya bir cehennem çukuruna dönüşüyor karanlık ateş ızraflı ve korkunç bir yer veyahut da cehennet bahçelerinden bir bahçeye dönüşüyor muhtemelen. E müminin kabri ne olacak? Tabi cehennetten bahçe olacak müminin kabri. Cennetten olacak. Peki nasıl oluyor acaba? İşte o berza alemine giriyor. Ruhsal bir alem. Yalnız her şey dünyada bir örneği var gerçekte. Öyle insan vardır ki... ...çok yoksuldur. Yaşadığı evde oturulmaz bile. Öyle oturur. Ama eğer o kimsenin... ...ruhu... ...ruhu... ...bir gıda almışsa... ...maneviyattan ruh da almışsa... ...yani ruhsa huzur bulması kimse... ...oturduğu ev... ...ne kadar karanlık... ...küçük, basık... Yani ehşazlı olmasa bile o kimse orada huzur bulur mu Huzur bulur Öyle insan vardır ki çok lüks villada yaşar, lüks villada yaşar. İşte bir bir tarafı ormana bakar, yeşile bakar, bir tarafı denize bakar yani böyle. Bugünkü tav öyle. Her konforu vardır. Eşya, son sistem eşyaları vardır. Ama Ruhsal huzura yakalamamışsa ruh sıkıldı mı? Huzura gitimi ne olur? Daha buramda olur. Yeşile, ba ormana bakar, ayır huzur bulamıyor. Sıkılıyor yani, dar işi sıkılıyor böyle. O ağaçlara bakar, kuşlara bakar bir şey anlamaz böyle. Denize bakar, yine yani sıkılıyor böyle. Eşyaya bakar, eşyaları yılan gibi görür, Korkunç görür, eşyalarını görür. Onu tatmin mi eşyalar. E in olsun, canı sıkılır. Düşer atar kendisini tabii huzur dışarı geri bulamıyor Demek ki huzur denemiş şey başka bir şey. Ne kadar evliya varsa hepsinin yaşadığı yere bakın değil mi? Böyle kenarları, tepeler, şuraları, buraları hatta mağarada yaşamış da evliyolar böyle. Ama Onların gönlü Mevla bulunmuş. Mevla bunun gönülleri Bir Allah deyince ruh zevk almış, feyiz almış, tat almış. Onun etabı cehennete dönüşmüştür böyle. Yani dur olur böyle. Yer genişler. Şimdi tabi ne yapıyor kafir? Allah korusun inkarcı, ateist nereye gidiyor bunlar? Cehennem çukuruna giriyor hatalar yelah padişah. İza matem hatüküm aleyhi makadühu bil gadati aşiye. Yine Şerif Buhari, bir de bunun dışında günde iki defa dünya günü ile o alemde gün yok alem-i zahireminde. fark etmiyor orada. Dünya günüyle orada iki defa iki defa oradaki yatan Mevta'ya Cennetteki ve cennetteki yeri gösteriliyor. Kabri azı bu başka? Eğer cennetse, gün iki defa cennetteki makam gösteriliyor. Melek bak diye, senin varacağın burası beydi. Cennetteki onu kendi köşü sarayı. Kabrine bakıyor. Tabi cenneti görünce cennet tabii artık güzelliğin son zirvesi. Hadi şükür gözlerime. Kişi kendi sayına bakıyor, köşüne bakıyor. ve cennete tabi her şey doğal böyle. Evet köş saray ama böyle ve şunlar bunlar falan değil böyle. Doğalını yapmıyorum böyle. İnci'den, mercandan, yavkuttan, altından yapılmış böyle şey böyle. E nasıl olur böyle doğaldan bir köş sarayı olur mu böyle? Kapı oluyor mu? Oluyor mu teremler? Mesela bakayım bir diş mi? Diş meselesi. Ben diş var. Bir diş tabibi fakültede okuyor. Bu kadar uğraşıyor. Bir deneyim sahibi oluşuyor. Oluyor. Bu kadar teknoloji bugün gelişmiş şekilde ne yapıyor? Diş yapıyor. Ama gene olmadı. Şuram vurdu, bram vurdu, buram şöyle oldu, buram böyle oldu. On Bir de bakın doğal diş. Doğal diş. Yani Tefekkür lazım yani. Düşünmek lazım muhtemelen böyle. Yani gafeti yutmak lazım lazım şey. Düşünün ki doğal diş, bir kemik. Yani da olan bir şey böyle. Postre kalan birleşimli olan bir şey böyle. Gıdadan olan bir şey böyle. Diş ne yapıyor? Doğal diş çıkıyor. Bakınız. Öndeki başka, yan başka, az dişlere başka böyle, böyle. O kadar hassas ki dişler, o kadar hassas ki eğer bir milim Uzun, kısa, karmaşık olsa, ol, olsalar, insan bir şey yemiyor muhtemelen. Beleyici. O kadar hassas doğal böyle. Nasıl oluyor bunlar böyle? Başı mu bunlar böyle? Yani bir karşiyon maddesi bu, diş oluyor. Katım şeye dönüşüyor böyle. Bu, bu başı borç olsa öyle olur mu? Böyle. Bir denge yok mu? Var bunda bu şekilde böyle. İşte cennette öyle muhtemelen beleyici. Onun köşü sarayında böyle, doğa olacak böylece. bakacak ve ehliyman kabrinden cennetteki makamı artık gözleri kamaştıran güzelliğin daha ötesi ağaçları, akarsuları hurileri, kuşları o cenneti görecek onda görünce ne yapacak şimdi şimdi kabir oluşuyor onda zindana dönüşüyor onda ona göre bak böyle ne oldu ya Rabbi kıyameti kopar da Oraya gideyim çabuk şu Kıyamet kopsa da ne gitse. abi ne yapıyor? ne oradan? Ona da günde iki defa cehennemde azap göreceği gösteriliyor ona da. O gösteriliyor. O da bakıyor ki cehennem tabii. Korkunç bir yer var, Paci aralıyor. O gaya derse kaynıyor su kaynayınca ses çıkarır. Uğut'u çıkarır böyle ses böyle. Kimine kaç? O könösü Bir gaye deryası. O daha büyük. Nasıl kovuruk kaynıyor böyle. Muazzam bir ses çıkarıyor böyle. Onun buharı ateşten daha sıcak buharı böyle. Karanlık, zabaneler, zekum ağaçları, şunları, bunları ateş ona gösteriliyor. İşte senin yeren burası, o da boğacaksın. O da ne gidiyor mu? Kabül azap görüyor, onu razı ama. Ama ne olur kıyamet kopmasa. Nasıl zindan mahkumu daha kötüye gidecekse veya mesela bir zindan mahkumu idama gidecekse yapmıştır her şeyi böyle, beni götürmeyinler. O da kabül razı bu şekilde. Bir de kabül suayi gibi hadaşları çok uzun olduğu için böyle inşallah et amerekân esvedân ez bir insan kabrine konunca iki geliyor bu kimseye kabül suali sormaya, kabül suali halk arasında bir söz vardır biri fazla uzattı mı böyle bir şey sormayı aman der ya kabül suali sorusu bana der yani genelde bakın muhteremden genelde ne artı olacaksa İnsanların bu bilinç altına yerleşmiyor bu. bu. Kabül suali. iki melek geliyorlar. Esvedan kapkara. Ezrikanın gök gözlü. Mavi gözlü. Senken müminen eğer müminse tabi mümini kamilse gerçek müminse e, ruhu ruhu imanı tatmışsa bütün mesele İmanlı ruha indirmek mutlaka. Dille kalmaması gerekiyor. Yalnız beyindeki bilgiler orada fayda vermiyor mutlaka. Beyindeki bilgiler. Hatta bir gün biri bana sordu. Ben dedi yazmak istiyorum dedi. Ne yazacaksın? Kabirdeki sual ve cevabını. Ne yapacağım bunlar? Ezberleyeceğim. Sen olacak? cevap vereceyim mi orada? Demek olmaz. Neden? Nedir ezberleme? Beyinde hafız hücre var. Beyinde hafız hücre bela. Hücrelere ne yapıyor bir hücre ezvure ediyor bela. Bununc ne oluyor? Beyin de ölüyor. Beyin ölüm oluyor. Hücre de ölüyor. O da ilim gitti artık benim Ne evet bu Hatim gazali Hazretleri gidip okumaya gitti. Hep okumuş. Hep yazmış ama. Hep yazmış. Hep not almış. Hiç hesabını almamış gelmemeli. Hep not almış. Dönüşte tabi o develerle tüm defterlerini peki o zamanki harami diyorlar. Yani eşya teröristler bunu durdurlar. Dur bakalım. Ne var burada? Şimdi defterin öğrecin talebi üstünde bunlar alıyor bunları hepsini alıyorlar be defterlerini ya e alıyor ne olur Olmayayım be ben bu kadar yıllarca buraya emek verdim buna bunları yazdım bak okudum bunları ne olur bırakın bunları diyor teröristlerin başı sıhını yasıyla kafanı diyor o bir alamazık oradan bunu verdim alamazık oradan ver diye şimdi o zaman buradaki de kafaya değil de Ruh yapar. Ruh mu? Ruh, ruh'a ben şey. Ruh'a. Nasıl olur bu iş? Eğer bir insan imanın tadı ruhuna tattırmışsa bu bilgi ruha inmişse ne olur? Bu kimse rüyasında bunu yaşar. Rüyasında. Yani uyku ölümün karışığı. Enne vehune varı biliyor. Ennev <Sessizlik> <Sessizlik> ne hulmet? Yükülmün karışı muhtemeler. Bir insan rüyasında namaz kılıyorsa, rüyasında Kuran okuyorsa, rüyasında Allah Allah diyorsa, rüyasında iyi bir şey yapıyorsa, işte o insan iyi insan muhtemeler. İyi insan felce. Ama hiç rüyasında hiçbir bir şey görmüyor. Hiç ama iyi güzel rüya görmüyor. Ne rüyada namaz kılıyor, Rakor okuyor, ne Allah hatırlıyor, almıyorsa o kimsenin ruhu gaflette, gaflette baktı. işi zor kabul işte bu şekilde. İki melek cikti, bunu soracaklar. Tabi eğer mümini kamilse, ruhu aşkı takmışsa, yavmi verecek. İki melekler birader böyle biliyorduk, yav beriştin. Yüsehlüğü kabrüğü ve yine Bunun kabri 70 lira genişliyor. Kabri 70 lira genişliyor ve yine verile ve nurlanıyor kimseye. Kabir durulanıyor teyimler. Bir anla verdi. Ya verdi anlar verdi. Kabir durulanıyor orada. Kabirde genişliyor. Tabii nasıl kabir genişler acaba orada? Biz bakar bunu göremiyoruz teyimler. Ona Genişler. Şimdi bu işler aslında bu berzi hayatı evliyaların bildi hayatı mıdır? Her evliya o alemi bilir, ölmeden bilir böyle şey. Şimdi evliya kerametinde bir ilk kerametin biri nedir? Tayin mekan vardır, tayin zaman, tayin mekan vardır evliya kerametimizde. Ne de, tay mekan yer onlara dürülür yani bir evliyullah yaya yürüyerek mesela derim ki Şam'dan Mekke'ye gidiyor gitmiş ya çok mesela ev gitmiş olanlar bir evliyullah İstanbul'dan kalkar da Bursa'dan gider Alpazan'dan gider efendim Şam'dan gider gerçek bir evliyullah yürüyerek daha çıkar o evliyan ne kadar makamı der yüksekse o kadar ona yer dürülür. tay mekan budur. Yer ona dürülür. Çabuk gider. Ona yer kısıt da dürülür böyle şey. Bu olur böyle şey. Nasıl yer dürülüyor peki? Bu katı yer, taş toprağında dürülüyor muhtemelen. Şimdi yerde boşluk var mı ya da boşluk var böyle şey. En küçük madde atom değil mi? Atomlar böyle. Atomun da çekirdeği var. Arada boşluk var. Ne kadar? Atomun çekirdeği atomdan yüz bin defa daha küçük bakın. Atomun çekirdeği atomdan yüz bin defa daha küçük. Yani bu dünya o boşluk doldurursun yüz bin defa küçülebiliyor. Mesela dünyanın ne kadar çevresi? kırk bin kilometre. Yüz bin defa küçük ne olur? Dört yüz metre olur. Hemen birkaç gün uyuyorsun o zaman dünyada hasta kalacaksın. İşte o teyamlar, ne öyle monlara döriyor bunu böyle, o boşlu dolduyor böyle monlara doluyor onlara böylece. Bu tabii bir bilimsel olarak bu şeyi bu şeyi böyle. Tabu evlak yemin daha farklı bir şey bunlar böylece. Şimdi demek ki kabir genişliyor. O kimseye genişliyor kabir, durlanıyor. Cenanet'ten de bahçeye dönüşüyor. Cevap verten sonra cennetten bahçeye. O çiçekler, kokular, o kadar güzel ki oluyor mezarı, o kadar güzel oluyor. Feyekulü diyor ki şimdi o kimse meleklere de'uni ercüyle ehli fü'ükbirhüm. Bak ne De'uni, <dûni> ne oluyor beni bırakın. Ercüye ehliye. Eve gideyim de Onlara haber vereyim bu durum, onlara söyleyin. Üzülmesinler bana. Onlara haber vereyim onlara. Tabi izin verilmiyor. E, verirse de gelse de onu göremiyoruz muhtemelenler. Çünkü evli olan eve gelir muhtemelenler. Böyle ki şu ruhu kalmaz kabirde yapmaz mısırlar onlara Gezer onlar. Serbest onlar veriyor. Yani bir defa cevabını verdi mi onlar serbestli sallarlar. Bir olay anlatıyor muhteşemden yaşadığım bir olay. Arapazan Güneşler köyünde biri vardı. Kırk sene önceki mesele tabi mesela. Adı Hacı Raif de Allah'ı rahmet eylesin. Güneşler köyündeydi. Üç yüzlerden de makamı. Üç yüzlerden makamı. Evlullah kendisi böylece. Bu ölmeden çevre basit etti bana. Ben öldüğüm zaman dedi. bir oturup bekti benim biraz orada. Tabii rahmet oldu. Öldü. Cihazına gittik. Güneşle göründü mezarlığa mezarlı. Oraya gömüldü. Oraya gömüldü. Ben kendi oturdum. Bir şey, işe karışmıyor orada. Okundu, dua edildi. Cemal dağıldılar. Tevkinde verdiler. Başka da verdiler. Dağıldı cemaat. Ben geldim oturuyorum mezaran başına şimdi. Yalnızım zımarada. Çıktım oturdum. Mezaran başındayım. Bir yazil okuyayım dedim orada. Yasir okumaya başladım. Yasir'in son sayfası ortasına geldim. İki kuş çıktı mezardan. Önümden. İki kuş çıktı böyle. Bunu gözüm gördüm. İlk kuş çıktı mezardan... sanki kuş yapıştı bir ama böyle. İki kuş, önümden böyle burada beri ben bir ürttüm elne olmadım ben, tanıdık kimse orada bir ürttüm böyle. Önü çıktılar, küçük bir ağaç vardı. O ağaca üç sefer, ağaç konu kondu üç sefer. İkisi beraber onlar kayboldu bilen benden O kuşlar çıkmadan önce orada okurken. Çok zevk aldım ama. Çok feyzi bana ama. Sanki başka alemdeyim. O kadar tatlı okuyorum. O kadar tatlı okudum Yasin. O kadar tatlı feyiz alıyorum ondan. Kuşlar gitti. Feyiz kesildi benden ama. Normal kafette kaldım yine. Gidiyorum bu e. şey çödemiyorum tabi. Hadi tek kuş olsa onun ruhu çıktı diyeyim. Onun ruhu diyeyim buna. Ama iki kuş çıktı mezardan. Ne bu acaba? Ödemedim. O zaman rahmetli Fatman'ı orada Pamukova'da sağda hayattaydı. Ona gittim tabi. Onlardan üstün odur bunlara bak. O, o Fatman'ı bundan çok üstün daha böyle. Ona gittim. Ona durum anlattım. Dedi ki bana kuşun biri onun kendi ruhu. öbürün melek dedi. Melek. O şimdi daha yeni öldü. Mezarda cevabını verdi. O serbest dedi ama berza aleminde daha acemi dedi o alemde daha acemi berze aleminde onu Rabb'i melek gönder dedi melek olduğunu gezecek bir yol o alemde öyle bir alem muhteremler kardeş. öyle bir alem, alem böyle. yani hayat olsun o hayat böyle dünya değil böyle şey bedensiz yer şekimi yok yani yemek içmek derdi yok Tuvalet, derdi yok. yeşi yok. bunun akıntısı yok mu? Böylece. Soğuk ihtiyacı yok böyle Yani gerçekten kazan insan için o alem ruhsal zevk. Ruhsal feyiz böyle. Muazzam bir alem. Bunun için ne yapıyor ölen kimse? Yalvarıyor. kadimuni, kadimuni ne oldu beni çabuk götüren çabuk. E, Şimdi bazı mevta evine bir şey yapıyor. Almayadan oğlu gelecek, kızı gelecek, şu gelecek. Onlara gelmiş artık o. onlara gelmiş artık adamı, gelmiş onlardan Yana varmak istiyor bu şekilde böyle. Şey bakıyor, iş ağır alıyorlar. Kefenin birisi hoca bakıyor, yavaş ağır kesiyor, temel temel kesiyor. Yıkayan ağır kesiyor, yukarı ağır afin yıkıyor. Ne üzüli yalvarıyor onlara, onlara yalvarıyor neden o mezar, o berze alemi bir alem öyle bir alem. Daha ne var o alemde? Şimdi bir kimse daha ölmeden önce onun yakınları, ölenlere bu durum malum oluyor onlara. Haber alıyorlar mı Ruhlar. Alıyorlar böylece. Şey. Çok kişi ölmeden önce annesini görür, babasını görür. Hatta söyler böyle, o annem burada der, babam burada der böyle. Hatta o hale gelir ki olan kimse... ...artık sekreatli mevcuta girince... artık biraz beni biraz karışır... ...madde ötesini... ...karışır bunlara böylece... ...annesini böyle, öyle sanır böyle... ...bak annem kendine annem der... ...babam nerede der, der bu şekilde... Sonra... ...bu kimse... ...medrele götürülüyor... ...götürülüyor... ...ne kadar... ...öbür alemde... ...bunun yakınları varsa dost arkadaşı varsa onun topluyorlar ve orada beklerler. uğurlanıyor buradan. Çoğu çocuğu, torunu, eşi, dostu, amcisi, kardeşi, komşuları, arkadaşları toplanlar burada. Komu yolu buradan medreney götürüyor buradan böyle. Uğurlanıyor buradan böyle. O da medren başında ruhla böyle. Öyle kadın var mesela doğumda ölmüş. Hiç yüzünü görmemiş bile böyle böyle. Çocuğu öldü. Ardından elli sene altmış. Geri Ama tabi kazan unutmuyor çocuğu yavrusunu. Yavrusunu görecek böyle. Görecek onu. Onları bekliyorlar. Bekliyorlar ama. Aması ne? Allah korusunu kabirde cevap veremezse onlarla görüşemiyor. Çünkü azabı var buna. Böyle. Azab var. Tutuklu bu yanlışlıkla. Işte. Göstermiyorlar böyle şey. Evet, mahkum götürülmüş bir yere ama tutuklu ya veyahut canımı sarılmış gö kimse görüştürmüyor kimsenin evet. bak ne diyor kazanan kimse bu arada Melekleri ne olur bana izin verin de eve gideyim de onlara haber vereyim yani bu alem daha bize bir alem Şimdi kabir böyle bir alem. dünya çok daha güzel. Ama tabi daha güzeli var. Kimler için? Müminler için. Daha kötüsü var. Kabirden inkarlar için. Bazen biliyorsunuz anons yapılıyor. İşte filan kişi öldü. Ne olacak? Ebedi isra diyoruz. Gümrünce böyle. Ebedi isra gana böyle. Bu İslam'a ters bir şey muhtemelen. Yani kabiyo ebedi değil. Ebedi değil. Biri bekleme salonu gibi böyle. Onun gibi böyle. Zümer 68'in Meryem bürüyor Fihur'a. Tabi kıyamet kopacak muhteremler. Kıyamet kopmadan, insanlar yeni düzen kurmadan, insan yeni beden verilmeden cihete girilmiyor. İlk surda Kıyamın kopacak, her şey değişecek böyle. Yani bütün başıma parçalanacaklar, başka madde dönüşecekler, dönüşecekler bunlar. Dağ kalmayacak, deniz kalmayacak, dünya olacak, her şey değişecek. Sonra tekrar üfürünce, feyza'm kıyamın yanı zoru. Özetiremez mi biraz inşallah? İkinci sur üfürüldüğü anda kabirler çatlayacak, ne kadar canlı malık varsa herkes kendini dışarıda bulacak. Kabir atacak bunlar. Bir kabir mezardan kaçtı çıkacak. 2000 yıl, 2000 yıl önce görmüştü insanlar böyle. Çıkıyor buradan. Tekrar dirilmemek elimizde mi? Değil mi? Dünyaya gelmek elimizde mi? Dünyaya gelmek değil değil mi? Değil böyle şey. Kalu. Şimdi dikkatlere bakın şeyler inkarcılara muhtemelenle bakın şey, işte Neydi Leyl'un kabri azaptı. Yerem çukruydu. Yerem çukruydu. Azaptaydı orada. Ama şimdi onu azapcaklar. <gülüyor> ya veylena benbahsena minber kadına. Ya veylena ah veyl olsun bizlere. yazıklı olsun bizlere. Mahvolduk olduk. Membe ve athena kim bizi kaldırdım? Mer kadına merkadına, merkadımıza. Merkad, isim mekan, yatıp israat edilen bir yer, uyunan yer vereceğim. Bakın şimdi. Mahşeri görünce su üfürülüyor. Su üfürülüyor. Kimleri kaç katırıyor sanki bombadan paltıyor böyle. Öyle bir ses çıkıyor böyle. Sarsıntı böyle. Yelâ pram altı soluyor her taraf. Altı soluyor her taraf oluyor. Muazzam bir ana baba bakabilecekler. Korkunç bir gün öyle muazzam bir gün, kabirden kalktı, şey insanı bakacaklar böylece, uykudan uyanmış gibi oluyor insanın onda yapacak böyle. böyle sersem içerisinde bir insan şoktan bakacaklar ki Allah Allah nasıl korkunç bir gün? Ne diyor kafirler? Ya ve İlah ah kez kolsun bize. Bir kim kaldırdı mezarımızı yatım yerden. Onlara cevap verecek. Yani yukallühüm burada. Mahsus gizli burada. Deyecek ki onlara Haza ma ve aderrahma. Bak. Haza işte bugün var ya bugün. Nedir bu? Rahman Allah'ın vaadettiği gün işte. Bugün işte efendim. <gülüyor> ve sadaka müseriyle. Bak ne peygamber varsa ona bu işte o doğuştuklar efendim. Sadık olma efendim işte mahşerin bugündür, hesabını bugündür, kanının bugündür vereceğim. Hadi bunlara. Mahşerde toplanmak. Tabi bunlar çok asla geniş kapsamlı. Öz yapırım inşallah. Ayet-i kerem benim sözünü okurum işte bunu. Bela biri. İn küllüm <gülüyor> ben fismabaati vel ardı. İn men. men. akıl sapir için kullanılır. Ma akıllı diğerini kullanabilir böyle. İn küllü men, ne kadar akıllı, canlı varlık varsa. Fis semavati idikat göklerde. Ne kadar canlı varlıkta varsa. Meletlerin varlığını biliyoruz. Ama onun dışında kimlere var? Bilemiyorum ama var muhtemelen şura Suresi bu konu geçiyor. ayet geçiyor. Yalnız insan denen varlık yok böyle cennete girecek. Dedik ki evrende şu dünya. Dedik ki evrende dünya. Mesela bir samanyal galaksi. En küçük galaksi. Çapı yüz gün ışık yılı. Çapı galaksi. Ama kaç milyon ışık yılı var tabii ki galaksi. Bu kadar galaksiler var böyle. Bu evren muazzam, büyük, büyük, sonsuz, sınırsız, bize göre tabi. Allah katılır, tabi sınırlı. Diğer gezegenlerde, başka galaksilerde ne canlılar daha var böylece. Vel yerde ne kadar canlı varsa rahmani abda. -ah. Hepsi maaşlara gelecektir aynı yere, aynı noktaya göre gelecektir. Ne şekilde? Abdel kul olarak. kul nedir? kulluk ki bir şey yok ki bir şey malik değil kardeşim. Şey. köle şeklinde. Lekad ahsahum Allah'ın ihsa etti. Bir kadı Bezavi faata bihim bir ilmi ve kullu kudretihi. İlah'a kadar bakın makal ya. Lekad ahsahı Allah ihsa etti bari. Melhem semine kuşatı ilmiyle kabze kuvveti tasarrufunda Mevlamızın böylece böyle. Bütün canlı ne kadar varsa, melek, insan, cin, şeytan, hayvanlar daha bilemediğimiz, orada göreceğimiz ne kadar canlı varsa, hepsi Mevlamızın kuşatmasında, tam tasarrufunda, tekbirinde egemenliği altında. Kimse bizlere bir şey yapamıyor. Ve addehüm adda. Hepsi öyle, saymış bunların sayısaldı böyle, eşhası, enfasi ve ifaletim. Bu bütün bu canlılar ne kadar nefes aldılar dünyada, ne kadar yaşadılar, ne iş yaptılar, he Allah kadar hep sayıla bunlara böyle şey. Ve külüm atihi neş maşte gelecekler, gelmek kıyameti? Ferda. tek tek ver, tek. Herkes tek gelse. Kimiz eyvah oğlum nerede, kızım nerede, babam nerede, annem nerede, hanım, eşim nerede? Yok, yok. Dünyada mesela bir deprem olduğu zamanlar insanı hatırlıyor dünyada ama. Hatırlıyor. Eyvah oğlum, kızım, çocuğum, eşim, şunu insanı hatırlıyor dünyada böylece. Ama orada yok. Mahşerde herkes tek tek tek tek nefsi nefsi ben nefsi nefsi tek tek, tek ileriye kul olarak böylece. Mahşerde toplantıdan sonra en son melekler hedra alacaklar. Melekler soffan soffa. Soffan soffa. En son halkıyı meleke ulaşacaklar. Hedra Kimse de çift yok mahşer korkudan. Kimse de. İlla hem samela. Biliyor ki bir nefes alıp verme. <gülüyor> Bu kadar gözler böyle bir noktaya dikilmiş böyle herkes şokta herkes korkula herkes hatırlı dünya hatırlı dünya hatırlıyor kimse kimse görmüyor orada onunsa burada amel defteri dağılacak mahşerde. amel defteri iki omuzumuzda iki melek vardı biz ne yapalım gözü yıbın zarabı kiramen katibine يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ مَا لَا كُرْيَ Yazı biliyor böyle şey. Yani bunların böyle amel defteri deniyor. Gerçi araçta kitap geçiyor da. Kitap geçiyor. Bu Buradaki kitabet de böyle e, kalemle ya da bir kağıt değil ya Muhammed Efendi. Maddi yok çünkü maddi yok bunlar böyle şey. Maddi yok. Geçiyor. Peki nasıl oluyor bu? Bir levh-i mahfuz var. levh mahfuz var. Her şey yazılı. Bir de insanın beyninde kubbey-i hafıza var. Yani hıfz edeceği hücreler merkezi var beyinde. Hücreler. Sinir sisteminin oluşturduğu yer Bakınız Allah kudreti büyükliği Mevla'mızın Allah şanı Allah'ın kutu bakını böyle bir. Hücre Hücre beyinde. Ne yapıyor? Hıfz ediyor böyle. Alıyor böyle. Neyi alıyor? Konuşanları alıyor böyle. Görüntüyü alıyor. sesleri alıyor. Kokuyu da alıyor. Bir gün bir cihazaya gittik. Yaşlı biri evde oturuyor. Çok yaşlıymış. Hiç gözleri görmüyor. Gelenken onu tanıdıyor kendisine. Beni tanıdırma amca diyorlar buna. Aa, sesinden tanıdım bak. Sesinden tanıdım diyor. Sesinden tanıdım. Mesela bir baharat türü. O bilemiyoruz ne yaparız mı? Kokusuna bakarız. Baka bakıyoruz. Aa, bu karabiber kokuyor bu. Neden biliyoruz? Demek ki daha önce biz karabere koklamışız. Koku beğenirken merkezi buna yazılmış. Beğenirken hücre yazılmış. Eğer orada yazı olmasın Allah'a eminize. Demek ki İnsan beyindeki hücreye ki bir insan hayatı boyunca yaşam boyunca insan geziyor. Dünyayı geziyor. Bir anda gezi yeri altına getiriyor gezi yerler. Yaptığı otel, bindiği araba, oradaki evler, soğukta şah şunlar bunlar böyle şey. Bir hafız Kur'an-ı Kerim ezberler baştan başa, ezberle baştan başa okurken abi bu okurken Görür, görerek o Kur'an ama. Önde Kur'an yok. Ama ezber bir hafız, görerek o böyle. Onun gözünde Kur'an vardır böyle Yani filancı cüzün, filan sayfasında, filan satırında böyle satır satır o gözüne gelir mutlaka böylece. böylece. İşte amel defteri de böyle bir şey muhteşemler. Tabi onu akıllar bilemiyor şu anda böylece. Yani şöyle diyebiliriz. iki tane gizli kamera var iki omuzumuzda. İki tane memur, görülü memur var. iki tane gizli kamera var. Çekim yapıyor bunlar böylece. Böyle. Namaz kareken çekim yapılıyor. İçki içerken yapılıyor bu tane Şimdi mahşerde ama teftiri dağılacak. İnsan ölecek zamanlar bunlar dürülüyor. Dürülüyor böylece. Hatta ölecek olan kimse bunları kendi onda görüyor. Kişi bir sana bakacak, abandetten görecek, bakacak ki eğer işine güzel sehatlar varsa sevinecek. Hatta buradaki melek ona vedalaşıyor, ona dua ediyor melek, ölüm anda. Allah senden razı olsun. Hep yere gittin. Suhabete gittin, camilere gittin, hacıya gittin, böyle, Allah yoluna gittin, hep işleri yaptın böylece. Ben dedi senin sayende ruhsal zevk aldım, tat aldım böylece. Allah senin razı olsun. Bakalım, bundan sonra kime gideceğim bakayım ben. Öldüm, savaşına gideceğim. Bu kişi işte sola bakacak. İnşallah tabi solda da günah çok azsa, tabi olmaz, sıfır olmaz tabii günah gene azsa tabii gene sevinecek. Melek tamam duvaç şey bu şey Ama Allah korusun bir insan ölüm anında sana baktı ki hiçbir bir şey göremedi. Cılız mılız tek bir şey var ama yetersiz hiç boş hevale. Sona bakacak günah yok. İki melek diyor ki bu iki melek Allah şükür ölüyorsun da senden kurtuluyorsun. Bizleri kütüyelere götürdün. Çavgı'ya götürdün. Sada götürdün. Dansa götürdün. mehaneye götürdün. Gazine'ye götürdün. Kütüyelere bizi götürdün. Bu meleketler oraya gelen mecburlar. Yazma şimdi. Yani günah işleyen bir kimse bilebilse ki o anda meleketler de ezdayı bilebilse şimdi yapamazlar. Şimdi salih bir insan yani Allah'a tam inanan böyle tefa bir insan, gerçek Müslüman bu Müslümanı kötüye götür, orada sıklıkla patlar böyle. Patlar böyle şey. İnsan böyle böyle şey. Ya melekler patlayı Ne ağmet ölüken buna? Allah şükür. Ölürsüm da, en yani kurtulucularından böyle. Şimdi mahşerde amel defterleri dağılacak. aynen kar -yar gibi arşar bunu reybine ürünce gelecekler. Ve mavi ütü kitabı bir şey e, önce şeye bakalım. Ütü kitabı biyeminihi. Bir insana ameliyatları sale verirse. Ütü bir biyeminihi. Sale verirse. Bu senin sale kalkacak, alacak. Fesemfe yuhasebi hisaben yesira. Fesemfe, bu kimse az sonra yuhasebi hisaben yesira. Çok kolay hesaba çekecek mahşerde. Çok hafif bak. Hisaben yesira. Çok kolay hafif çekecek böyle şey. Çekilecek böyle. Ve ehli mesura. Ve ehli mesura. Bu kimse oradan hesap verecek. Gidecek ehliye gidecek böylece. Daha önce hesabı hesaplarına varsa gideceğimiz yerin Şimdi muhteyhler mesela bundan 30 sene önce diyelim böyle. Tabii daha önce de öyleydi Bu binerken günden kaça erkene vardı arama vardı üst baş böylece. Uşar bineceksin orada gölü vardı ben benim için biliyorum eştem her ara böylece. Biz ara böylece. Nakayelde çanta boğu varsa hepsi açılır, dışarı çıkarılır, alt edilir, dağıtılır, dağıtır bunlar. Bir şey bulamaz, tamam der. Bırakır gider ama o. Toplaka bunlar bunlar böyle. Şimdi ne oldu? E şimdi cihazlar başlıyor muhtemelen. Cihazlar başlıyor böyle. Geçiyorsun, e cebinde küçük altı olsun. Haber veriyor böylece. Arama gerek kalmıyor böylece. Boğul çantalar da, bir şeyden geçir böylece muhtemelen iş hiç aram yapacağım şey, bir şey Yine günümüzde bilgisayar var günümüzde. Eşlemeler binanın sahibi olsa şunlara bunda araştırmak çok uzun sürüyor vereceği. Şey. Şimdi bir, şey etip, bir bas ismi özel bir, bir tuşa basıyordan böyle tıkladım bunu vereceği. Hepsi geliyor de. Demek ki Allah cemaatinin bunları yapabiliyor bakınız. Kıyamete yakın peygamber artık gelmeyeceği için, ermeyeceği için ...Bizim Mevlam ne yapıyor burada? Tam Peygamber dönemi uzaklaştı. Arada bir mesle açıyor böyle uzaklaştı. Bizim Mevlam ne yapıyor? Teknoloji bize Mevlam bunu onlara gösteriyor bu şekilde. Doğruca muhaşterde aynen böyle sanki bilgisayara basar gibi. Ali, Oğlu, Her şey meydan oldu arkadaşlar. bu şekilde. E, namazını kılmış. Kulumunu kıldın mı, kıldın mı, kıldın mı? Yok. Ya Allah biliyor mu sen onu vereceğe? Kılız tutmuş, şunu yapmış şekilde vereceğim. Hesabı ne hesabı? Bir farz namazı kılacak kadar. Yani dört şey yaptık, bir farz namazı kılacak kadar hesap olacak belice. Hesap başına gitti. Tabi Allah huzurunda hesaba çekilme, soru kullanma bir heyecan, bir titbe var ki işte Herkese var bu. Ama ne olacak? Çok hemen geçmeyecek verecek. geç bakalım. Ama sol ve bir şey maliyeyi fiyakolu diye ki o da yar etle müteki Şimdi elinden sol ne verildi amel defteri verildi. Bunun sayle kalkmayacak. Sayle sanki feşli. Sol kalkacak? Ya biraz dur zuk, böyle. Mütevveller, bakacak ki e, görüntü var, kamera çekirmeyle <gülüyor> Görüntü. Bakacak ki Allah'ın içki aleminde danstan, dans, sazda, cazda, şurada, burada gazinolarda Allah'ın kudun huş halinde hep çekim yapılmış bunlar gelecek. burada? Ne diyecek? Ya Leyteni ahn oladım da. Lem <gülüyor> ute bu kitap bana verilmesi görmeseydim bunları bunu bari, var. Gözün görmese bunlara var. Verem <gülüyor> edrem <gülüyor> ma Hesap ne olacağını şey bilmeseydim. Yaleta <gülüyor> kana'til Ne olaydı? Ölüm kesin olsaydı da tekrar tekadirlenmeseydim artık burada. Ölüp toprağa alsaydım. Ama belli mi bilmiyorum. <gülüyor> Ma'unni <gülüyor> Balon bana bir fayda vermedi burada mahşerde. balon fayda vermedi. <gülüyor> Alkana gelecek dünyada koşmuş, koşuşturmuş, tartışmış, kavga etmiş, lütfü vermiş, onu yapmış, bu yapmış, muazzam bir hareketlilik ver dünyada, hep kalacakmış gibi dünyada ver. Yani muazzam çalışmış. Bir de mahşerden bakıyor, nereye baktınız? maliye, <gülüyor> ah hiç bana balon burada faydası işe olmayacak bu kafir işin. Müslümanların var mı var? Neden? Orayı göndermişiz, oraya göndermişiz, oraya göndermişiz. göndermiş insanları. Hele ki anne sultaniye artık saltanatım helak oldu gitti benden. Yani rütbeler söküldü, Makamlar atıldı. Hepsi gitti böylece. Süktüm püktüm. Tek baştan orada işte bizi bundan sonra şimdi ne oluyor demek ki burada kafir, kafir şimdi buna ne yapıyor? Kabri arıyor şimdi burada kafir. Baktım. Yani kafir mezara giderken zindana razı. dine razı böyle. Yani bir kafir dünyada cezaevine atılsa yani icabın en ağır şartlarda, koşullarda cezası çekse onlara razı kabre girmesine mübarece. Şimdi kabirden kalktı, mahşere gelince şimdi kabiren razı hiç dakika dirilmeseydim. Kasınım arada. Şimdi son burada tartı meselesi var mahşerler. Günahlar silah tartacak bu arada. Feması kimin miyizine ağır gelirse Femamen sekulet mevazinuhu kimin mizanında sevabı ağır fazla gelirse, fühü ve o kimse, fi'inşetir râduyeh. Bakın, Allah'ın rahmeti, lütfen kereme muhtemelenler. Kimin sevabı ağır gelirse, hiç günahsız anlamına gelmiyor. Bak, yani günah olacak. Kum. Günahı var da günah böyle. Bak, günah böyle şey. Ama sevabı günaha geçiyorsa, geçiyorsa, Bizan'da dağıtıldı bunlar böylece. Dağıtıldı. Sabı fazla gelirse o kimsin nerede şimdi? Fi'in şetir râdiye. Artık razı olduğu hayatı buldu ondan sonra artık böyle. Yani insan nasıl yaşaymış diyorsa bana kavuşacak Ve Ve'amene khafet mebazînü fümmü hâbiye. <gülüyor> Kimin de sehabı az, az gelse fümmü hâbiye <gülüyor> onun da annesi cehennem olacak. Yani varırsa yer, cehennem olacak. Yani orada ne gerekiyor? Mahşerde sab günah dengesi meselesi. Acaba dünyada insan bunu bilebilir mi acaba? Acaba şu an hepimiz mesela kendimizi ölçelim, kendimizi. Acaba sabımız mı fazla şu anda acaba? Günah fazla acaba? Bunun bir ölçüsü var mı dünyada? Anlaşılır bu? Var mı Var. Nasıl var? Eğer bir insan amel dertlerinde sevap çoksa, o kimsenin gönlü o tarafa yönelidir. Oradan zevk alır. Koluna giriyor biri. Gel işte kahvede bir şeye bakalım bakalım. Bak, beni sıkıyor. sıkıyor. Hoşçam yandım ben. ben. Gitmem, ben. Gel yere gidelim. Ay ben sıkıyorum. Gitme ben hiç ya gel sadece duymaya gel gidelim. Ya ben de hoşlanıyorum Eğer bir mümin bir mümin camiye girince camden zevk alıyorsa durumu müsait vakti varken de erken camiye gidiyorsa camide sıkılmıyorsa camiden zevk alıyorsa namazdan zevk alıyorsa kuran'dan zevk alıyorsa sohbetten zevk alıyorsa öğlen manevattan zevk oluyorsa, günü oturup meylediyorsa, onun ameliyatı saadetine sevabı çok mutlu. <gülüyor> Allah korusun bir insanın namaz kılması zor geliyor. Zor geliyor. Abdüzal, ya işte şimdi çok övgülmüş, işte, belim var, ayağımın şuna bundan böylece. Ya namaz kıl, işte kılacağım ileride kılarım, kılamıyor. Gönül, gitme evvel, gitme evvel ama filan yerde eğlence var, saz, caz var, şunlar, bunlar var, o zaman yorgun değil. Yorgun değil muhtemelen böylece. Hemen gidiyor oraya böylece. Ölçü bu muhtemelen böylece. Ölçü bu, göğülüp o giderek böylece. Şimdi bir insan Allah korusun mahşerde günahı fazla geldi, yani sevabı az. Ne hoca durmuş durmuştun bu? Bu cekil Mevlam, s Huzûhû fe gullûhû Huzûhû tutun bunu yakalayın. Böyle buyuruyor. Şey. Kime? Zebâni meleklerine. Zebâni. Korkmuş melekler. İr böyle. Korkmuş melekler. Kapkara melekler. Zebâniler bekliyorlar böyle. Böyle. Huzûhû tutun bunu yakalayın. Böyle. Hemen koşacak zebâniler. Koşacak <gülüyor> kendisini. Fe gullûhû Onu gıle vurun. Nerede gı? İki eli boynuna bağlanacak mı? Bağlanacak. Sınma cehime salıyor atının cehime. Sınma füzeledin, sen bunu zira nefesliyor. Şu onun sonunda fi siletin bu makan zincire, atesin zincire. Der ulan sen bunu zira yetmiş zira, yetmiş zira boyu. Nedir zira? Tabu insan zira. Şu orta parmağının ucuyla zira deniyor. Ama oradaki zira artık bilmiyoruz Zabaniye göre mi Yalnız ateşten zinciri ayaktan bağlanacak. Ateşten zinciri bağlanacak. İkiyle boyuna bağlanacak. Yani aşağılanacak. Sürüklenecek böyle şey. Neden? Dünyada kibirlendi ya Alnı secdeye koymadı. Haş Allah karşı bir görevini hatırlamadı. Mıdır? İnkar da kalktı. Peygamber tanımadı. Kur'an tanımadı. Hatta karşı çıktı. Ya bunlar sınırsın bunlara böyle şey. Yaşamayan var ama yaşayana kızma ama o sen yat ne yapayım diye yaptı böylece. Kimi kendi yaşamaz yaşayan engel olmaya kalkıştır. Kendi başını açıyor karşı açıyor, zor açtırma kalkıştır. Kalkıştır. Sırist tabunlar bu şekilde. Bu şekilde Allah korusun yani kafirler şimdi oraya gelince oraya gelince tutu zebaneler ikili enseye bağlandı. Ayağına zihni vuruldu. Cehenneme götürürken aman ne götürmeyin. Şimdi mahşere razı olsun mahşere. Mahşer güneş altında. Kızın güneş altında. İctiham, muazzam, ter, bunalım, aç, susuz, ayak ayak üzerine. O kadar muazzam bir şey mahşerini 50 bin yıl orada kalacak günahkarlar. Şimdi mahşerine razı. Mahşerine razı. falan cehennem diyor bu şekilde. Cehennem Allah korusun. Tabi nedir cehennem? Yani en korkunç evrende Rabbimiz'in celal sıfatı, celal kahve sıfatı Rabbimiz'in beri. Kahve sıfatı Rabbimiz'in beri diyeceğim. Orası bunlarlar bunlar için. Müminlere gelince, müminler de üreteyim inşallah muhteremden Zümer 70'te buyuruyor, bunu Melah buyuruyor. Allah'tan korkan müttakil kullar vesikalezine ayetken ay ay ay ay başlıyor. Vesika sev olundu. Burada fili mağaz geçmiş, fili buraya geliyor. Olacak kişi olduğu için. Aslında seyüsakü anlamına geliyor. Elizim tekvâ rabbehüm. Dünyada Rabbinden korkan tekvâ kullar. Tekvâ bak burada. İttekav gibi tekvâ. Nedir tekvâ kullar? Eğer bir insanda dinde tekvâlık yoksa namaz kılsa bile incelemez. Araştırılmaz, baştan sağlar. Olsun, ol, olsun efendim. Ne diyor tekfalık? Acaba namazım oldu mu? Efsim kalmasın? Kıraatım tamam mı? E, harama dalmayayım, günah dalmayayım. Yani konuşuna dikkat eder, yedine dikkat eder. Her inceler. İşte bu tekfalığa olanlar olacak bunlar? Hem maaşerden cehennede sefk olacaklar. Yine cehennede zümera. Böyle bölük bölük sefk Şimdi eğer bir insan dünyada imanı var, inanıcı var ama tekva değil. Tekvalık insana güvattan kurur tekvalık. Bir gömlektir mali gönlettir. Bu insana kurur. Eğer tekva değilse imanı ölmesine olacak. Mahşerde günahları çok gelirse Allah korusun gün aramadan cennete gidemeyecek muhtemelen. Girse ne olurum? O dusu ki böylece. günahlar, günahların kökü nefistir. Mesela hırs, şehvet, gazap ki onu benimirmişler böylece. Günahın kökleri bunlar böylece. Yani mesela göre işliyorsam mutlaka yedi tane kökünü vardır. Ya kinden, ya hırs ihtirasdan, ya gaz öfkeden, ya şehvetten. işte bunlar bu şekilde böylece. Kutaka bu günahların yakılması gerekiyor. Paslı bir demir, ne acaba bu demir? Orada yandığı pasa arındır, yepyeni demir olur. Yani aslında cehennem gerek burada, gerek böylece. Yoksa bir insan günahkâr öğren kimse, kimse o günahla cehenneme girmeye kalksın ...orada huzur bulamaz. Yine hırsı, yine şehveti... ...yine öfkesi, yine kinri... ...yine onuru, benliği... ...hem kendine zarar verir... ...hem başına zarar verir. Ne diyeyim? günah, cehennem... ...günahtan arındırma yeri müminler için. Hatta oraya giren mümin... ...yanakörde sevinecek. Bakacak günahlar arınıyor ama... ...temizliğe böyle. Hırsı gidiyor mesela böyle. Allah tam bir tevhükü karanata başlıyor... Gazabı gidiyor, o halin selim, ne güzel güzel bir harama başlayabilecek, onun sevniği ne olacak? Aramdaya Ama bir insan dünyada tekva ise, dünyada insan bunu aramışsa, hiç cehenneme uğramadan cehenneme çıkacaklar. Hatta ise jauha, bu mütekiiler mahşeden başlar sevkiyat. Nasıl zümre, böyle böyle zümre zümre geller cennete gelindi. Artık son nokta cennetler. İmtihan bitti artık. Ölüm bitti. Hasta, her şey bitti artık Ne kaldı? Cennete girmek kaldı. Cennete gelindi. Herkesin önünde peygamberler ümmet arkasında geldiler ve fucaat ebwa buha. Gelin ama yeniden kapıları kapalı. Kokusu alıyorum ben. Kokusu geliyor. Gaybı Açılı kapıları, kapı açılınca herkes onlar insana bakırdan şomaladı. şey olur. cennet. Nasıl bir cennet? Haleste görülese madde gözlerin görmediği, işitmediği, insanın aklına kabran gelmeyen yani bir insana kadar hayalci olsun, insan hayalsiz olsun, cehennetin canlı hayalinde, benzemem Yani akılların akıllı ötesinde, başka bir alem, bambaşka bir alem var, Öyle bir alem, işte oradan bakacağız, cennete bakacağız, açısı kapıları 8 Sekiz kapısı var cehennetin, ayrı ayrı böyle. Bir, bir kapıdan, belki yüz senedir dünya girer, var kapı mı tabi böyle. Cennet bu. Açılı kapıları bak ya bu şekilde ve kalem hazineti tuha onun hazine darı. Yani baştaki melek. Adı rızvan. Meleklerin başında yönetici o. Rızvan çıkacak. Ne yapacak? Selam verecek. Selamun aleyküm tıbtüm. Önce selam verecek. Bakıya şu ehliyemana selam verecek selam Aleyküm. Artık selamettesiniz. Şimdi buradaki selam anlamı başka, o anlam başka mı? Yani selam, selamet dilemektir dünyada. Dua anlamına. Oradaki haber anlamında artık o dua yok artık orada. orada o dua artık orada. O haber artık selamettesin artık. Tıb-ı Tüm. Tıb-ı Tüm. Ter temiz geldiniz buraya. Arılmıştı gibi alttan beri. Günahcılar aramışlar burada. Geldiniz, Herkes ruhsal, Herkes evliya sıfatında. Kimsenin kini yok, onduru yok, benliği yok. Hekiz Allah'ın kuğı olarak, bir kardeş olarak, sanki tek kalp bir insanlar, o kadar huzurlu bir halde geldiniz. Feda kulluha halidi. At izin verdiye, öyleyim bakalım buraya. Ne kadar zaman içinde halidin ebedi kalıcı olmak üzere girin buraya buyurun bakalım. Ebedi kalmak üzere böylece. Önce peygamber adım otacak. Sağına Bekir hansı az Ömer. Aradın mı Arkadan inşallah diğer sahabeler tabi'in evli ulaştı ki inşallah biz sadece inşallah da inşallah <gülüyor> inşallah böylece insanlığın doğru çıkanı heyecanı o anda. O anda heyecan. Artık her şey bitti artık böyle. Yani dünyada bir insan evli ya bir olsun, gene sona belirli bir insanın belini. Ocunda bilemiyor gene insan diyorlar böyle. Ölüm var, canancısı var, kabirde soruları var, mahşere var, sıratı var, var var var var böyle. Ama artık hepsi bitti artık böyle. Hepsi bitti. Artık odan geri dönecek şok. Gençlerden cennete girer giriş anında artık heyecan, doğrultma. Herkes mutlu, mutlu, mutlu böyle. Ruhsal, zevk. Zaten orada yer yok cennete. Herkes sıfır kıyada böyle. Herkes aynı boyda. Aynı yaşta. 30 30 yaşında herkes. Aynı yaşta. Kadın, erkek. Herkes aynı yaşta. Herkes aynı boyda. Daha ama bedenler. Aynı boyda. Aynı yaşta. Herkes zuhal Güzelliğinde. Herkese güzel. Orada... Herkese kusurağım beni. Artı yarın yok bana. Gece girecek. Şey. Melekleri karşılayacak insanlar için herkese. Gel bakalım ahşarım, gel bakalım Fatma, gel bakalım Ali Efendi, karşılayaklar açacak bunları gidecek makamına. İşte senin makam var baba. Sen dünyadan gö buraya gönderdin, buraya yatırım yaptın. işe senin yaptığın yatırım bu. Ama dünyaya göndermiş. Yavan tarası ya böyle, aranın tarlası böyle, oradan göndermiş, bir köşk mühendirenler ki, yetmiş kat, her kata 70 oda her odan şey. Ama doğal, Azeray'den doğal böyle Öyle usta kalıp, malıp, taş, marş, taşıma, kamyon, şu gelmiyor böyle. Camcı, mamcı falan yok. Işığı kendisinden, cennetin enerjisi kendisinden olduğu için, her zaman iklim cennet, her zaman. Hep gündüz gece, hep cennette böyle. Orada gece olmayınca zaman birimi kalkıyor cennette. Artık yarın, dün yok artık. Hep aynı an. Hep aynı böyle. Yaşlanmak yok. Aradan milyonlar yıl geçecek, hep aynı yaşta, aynı zinde, aynı huzur. Aynı huzur. E cennette devlet yok. Böylece. Polis yok. Candanama yok, zabıtı yok, mahkeme yok böylece. Böyle vali, mali böyle bölgeler yok canete böylece. Herkesin kendi makamı, muazzam büyük makamda herkesin var da. Herkes özgü, herkes yür. Ama herkes evliya sıfatında. kimin yan bakmıyor. Orada evlilik var mı var muhtemelen. Orada kimse tek kalmayacak kalmayacak. Eğer dünyadaki eşleri buraya girmişlerse, eşinden de burayı geçirmişse, o da beraberce yine gelecek. Evet, dünyada eşi de güzel insan, namaz yazsın, ötürü kapalı, erkek emesi o yolda, ama bir ben pek uyumu almış gibi belirle. Öyle gitmiş ama yuva, git orada, oradan da berabere olmayacaklar mutlaka. Orada neden? Orada insan her açtan patma olacak böyle. Tam işi hayallik işleri bulacak böyle şey. Erkek, kadın da böyle Nasıl bulacak? E şimdi öyle kadın var cennette korası cehennemde ama. Erkek var cennette aramız cehennemde ama. Oraya girmiş. Kadın iyi kadın. Öyle kadın var mesela. Mesela Asya validemiz. Korası Firavun. Korası Firavun muhtemelenler. O cennetten böylece, şurada cennette ne olacak orada tek kalmayacaklar, kalmayacaklar Eğlenecekler. Evlenecekler, herkes erkek de, hanım da tam tatmin olduğunu orada bulacak. Eşte de böylece, tat olacak böylece. Bir de arada çok sevgi olacak orada, sevgi sevgi olacak böylece. Yani kimse eşyını bir ayrımayacak böyle, kimse erkek kadın böylece, Bunu sevecekler. Tabi orada ev işi yok böyle. Yani çamaşır, bulaşık, ütü bunlar yapar böylece. Ev süpürmesi, halı yıkaması yok böylece. Toz yok ki orada kirlenmesin. Orada örümcek, böcek yok or orada. Orada yok cennette böyle. Ne hamdü gününüz aynı iklim, aynı elbiseler, doğal elbiseler. İpekten ince kanıp edirler. İçsi iki kat işine gidiyor işçik var. Dışına gider ipekten. Özel ipekler cennette. Cennette yemek içmek var mı? Var. Ne kadar var? Belan buyuruyor. Külü veşrebu henniyen. Kullarım yiyip biçiniz Cennette yemek içmek var muhteremler. Sınırsız ama, sınırsız. Her şey doğal. Akarsular var insan emrinde köşün çıkma tarasına akarsu geliyor. Süt ağırmağı var, süt. Dünyada süt nasıl oluyor? Mutlaka ya insandan, hayvandan olması şart. Mesela kim ne yapma gerekiyor dünyada? En azından inek besleme gerekiyor, koyun besleme gerekiyor, süt içen ben de. Cennette var mı bir şey? Yok, yok. Rabımızın sütü çıkartıyor böyle. Badır var, araya gerek yok. Rabımızın doğal yaratıyor böyle. Bu akıyor böyle. Nasıl akıyor? Akar Allah deyir deyip diye sen Akar Allah deyir diye böyle. akar böyle. Allah, Allah diye akıyor böyle şey. Tarassızın işareti. Buraya gel. Buraya gel, su çıkıyor terinde. Ya çıkıyor yok orada böyle şey. Su dua böyle? Orada dere yok. Yani çakıl, taş, kum yok böyle. çamur yok böyle. Cehenni, dere yok böyle. Su dağmadan böyle geliyor. Geliyor. Emrinde böyle. Geliyor. İstediğin gibi zevk veren değişik değişik sular. Tatları başka, kokuları başka, renkleri başka. Onlar böyle. Yemek için böyle bol mu, bol mu, bol mu, bol. Çarşı yok, esnaf yok, pazar yok, alışveriş yok, kazanç yok. Her şey bol mu bol. O kadar muazzam bol. Yemek içmek var, kilo olmak yok aynı kiloda, kilo almak da. Dokunma, dokunmuyor. Peki ne oluyor yedikleri bunların? Orada genellikte bağırsaklar çalışmıyor. Onlar bağırsaklar dev dışı oluyor. Olur mu böyle bir şey? Oluyor ya ana karnın, çocuk ana karnında bir canlanıyor. Şu ana karnın gıda alıyor, alıyor ama Ne oluyor? Ama çocukların bağırsak çalışmıyor. Eğer şunun bazı anıt çalış, çalışana karnında tuvalet yapar olacağını karnı falan Allah esneyen bunu böyle şey böyle. Cennette tuvalet yok, hafif bir gaz gibi, gibiyiz, gaz gibi bir germek gibi böylece, Renksi, tazsız, böyle, beden hiçbirlik olacak bunlar böyle. Rengsiz, tarsız, kokusuz böyle, anlaşılmayacak böyle, açacak bunları. Cennette trasmat yok, hep aynı saçlar, tırnağı kesme yok bu tipler. Bunun akıntısı yok böyle. Tükürmek yok böyle Yani böyle bir pis salg yok cennete böyle. Bunda yok cennete. Tertemiz cennete. Ne var cennete? Tabi sohbetler var mutlaka cennete böyle. Sohbetler böyle. Gezmek var. Arkadaşlara dolaşmak var böyle. Dünya anılarına konuşmak var. Zaman diye bir şey yok. işim var diye bir şey yok. Yorulmam diye bir şey yok böyle. Yer çekimi yok böyle. Vasıtı yok araç yok. doğmuş hava, ara binmek yok böyle. Hava kirli, kirlenmiyor. Benzin yakmıyor muhtemelen. Ne yapıyor? İnsan kendi uşuyor havada. Yatım bir divanında, divan haber gidiyor muhtemelen. İşte gidip gidiyor bu şekilde böylece. İşte muhtemelenler, demek ki müminler işleyen dünya zindanını zindan işte zindan muhtemelen. Cennet'e bakar. Bakar. Kafirene göre dünya cennet. Cennet bakarak böyle. İlla Tanrı Fatiha.